Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu muhammedin ve ala ve sahbihi ve ba'd. Muhterem kardeşlerim, yeni bir ses kaydı dizisine başlıyoruz. Bu ses kaydı dizisinin ilki, bugünkü ilk kısım ibadetlerle alakalı olacak. İbadetin geneliyle alakalı olacak. Ve bundan sonraki devamı ise ibadet çeşitleriyle. Allah Allah, Teala. Umuyorum ki Allah Teala bu ses kayıtlarını faydalıklar, kılar ve bizleri kızağısına uygun bir şekilde faydalandırır. Evet, bugünkü ilk ses kaydımız ibadet lafzı üzere. İbadet nedir ve ibadetlerin kabul şartı nedir? İbadetlerde Allah nasıl teklenir, birlenir? Onunla ilgili olacak inşallah. Kardeşlerim buna şuradan girmekte fayda var. La ilahe illallah sözcüğü, lafzı bizim yaratılış gayemizdir. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak ilah ne demektir? Allah'tan başka ilah yoktur demek, Allah'tan başka Allah yoktur demek değil. Peki ilah ne demek o zaman? İlah kendisine tapınılan, ibadet edilen, kulluk yapılan demektir. O zaman yeni bir kavramlar çıktı karşımıza ki bugün ses kaydımızın Içeriği de olur. Kendisine ibadet edilen lafzın içerisinde ibadet nedir o zaman? İbadet neye denir? Kardeşlerim bugün konumuz işte bununla alakalı. Yani la ilahe illallah'ı anlayabilmemiz, kavrayabilmemiz ve gereğini yerine getirebilmemiz için bu cümlenin içinde la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur cümlesinin içerisindeki ilah kavramının açıklanması gerekir. İlah kavramını açtığımız zaman da kendisine tapınılan, ibadet edilen mabut manasına gelir. Peki o zaman ibadet edilen lafızının taşınması için ibadetin ne olduğunu bilmemiz gerekir. İşte bugün onu açısal inşallah sizlere. Kardeşlerim, ibadet tahrif edilmiş din sahiplerinin batıl, inanç ve bozuk fırka mensuplarının anladığından çok daha farklı ve daha geniş bir anlamı içermektedir. Şöyle ki İslam dininde ibadet Allahu Teala'nın sevip razı olduğu açık ve gizli söz ve amellerin hepsine birden verilen isimdir. Dolayısıyla Allahu Teala'nın sevdiği ve razı olduğunu bildiğimiz her ne varsa bu gizli de olabilir, açıktan da olabilir. Söz de olabilir, amel de olabilir. Bunların her birisi ibadet diye isimlendirilir. Açık ve gizli dedik ya Oradaki açık ibadetlere mesela kişinin kelime-i şehadeti telaffuz etmesi veya kelime-i tevhidi telaffuz etmesi, namaz kılması veya zekat vermesi, oruç tutması, hacetmesi, Allah yoluna cihad etmesi, iyiliği emredip kötülükten alıkoyması, emre bil maruf nehy anil münker diyoruz, muhtaç olanların ve mazlumların yardımına koşması, Allahu Teala'ya davet etmek gibi dışarıdan görülen Fark edilen, hissedilen veya işitilen ibadetler bu açık ibadetlere örnek olarak gösterilebilir. Bir de tarifin içerisinde gizli diye geçmişti, ibare. Gizli ibadetleri ise mesela kişinin imanın altı şartı olan Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ahiret gününe, kaza ve kadere, hayır ve şer'ine inanmak. Gizli ibadetleri örnek olarak verilir. Hakeza Allah'tan korkmak ve ondan sakınmak ondan ümit etmek, ona tevekkül edip dayanmak, ondan yardım istemek, Allah için sevip, Allah için buz etmek, Allah için dost olup, Allah için düşman olmak gibi ibadetler örnek olarak ölebilir ki bunlar gizlidir. Dışarıdan çok fazla hissedilmez veya işitilmez, görülmez. Buna göre İslam dininde kulu Rabbine yaklaştıran şeriata uygun söz ve fiillerin hepsi ibadet kapsamındadır kim Allahu Teala buna işaret eder tarzı Enam suresi 162 ayette buyuruyor ki kul inne Salati ve nusuki ve müayı ve memati lillahi Rabbi alemin de ki muhakkak ki benim namazım ve ibadetlerim hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir Evet bütün ibadetler Allah'ın sevdiği ve razı olduğu gizli ve aşık olduğu bütün. Söz ve davranışlar Allah için de olmalıdır. Buna işaretler. Aynı zamanda bu ayet kelimede. Burası anlaşılmışsa, o zaman ibadet diye yapılan amellerin Allah katında kabul edilmesinin şartları nedir? Bunu görelim. Bunun içinde iki tane şart var. Müslüman bir kimsenin yapabileceği herhangi bir ibadet, yani amel cihetinden her ne varsa. Allah tarafından ancak şu iki şartla kabul edilir der. ehl sünnet ve cemaat alimleri. Bunlardan birincisi amelin ihlas ile Allah'a yapılması. Nitekim Allahu Teala ona işaretecek şekilde şöyle buyurur. Ela lillahi dinul halis. İyi bilin ki halis din yani saf, öz, din Allah'a aittir. Aynı zamanda bu Harbi Müslüm'le gelen bir hadiste İnnemel e'mal bin niyat hadisi. Meşhur bir hadistir bilirsiniz. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ameller ancak niyetlere göredir. Yani kişi bir amel işlerken ibadet adına sevilen bir kulluk ameli adına iş işlerken niyeti neyse ona göre karşılık görür. Niyeti Allah için ibadet etmek ise ona göre bu ondan kabul edilir ve karşılığını görür. Niyeti Allah'ın rızası dışında veya Allah'ın rızası ile beraber başka beklentiler ise veya ve sum'a gibi o zaman onun bir karşılığı olmaz. Ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir. Dolayısıyla birinci şart, ibadetlerde kabul edilme şartı amelin sadece Allahu Teala için yapılması. Araya başka bir katışık olmaksızın sadece onun rızası gözeterek yapılmasıdır. İkinci şart ise, kabul şartı ise amelin şeriata yani Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine uygun olmasıdır. Bunu izah eder tarzda buharide ve Müslim'de gelen bir hadis-i şerifte Resulümüz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta Men ehdete fi emrinâ hâdâ mâ aleyse minhû fehûve Yani her kim bizim şu işimizin yani dinimizin içinde olmayan bir şeyi ihdas ederse ortaya koyarsa, icat ederse o merduttur. Gene İmam Müslim'in sahihinde tek başına gelen bir hadis-i şerifte ise bu manada şöyle buyurmaktan Ebimiz sallallahu aleyhi ve sellem Men aleyh Her kim bizim emrimize uymayan, bizim emrimizde olmayan bir iş yaparsa bu iş merduttur. Yani reddedilmiştir. Öyleyse kardeşlerim bir işin ibadet diye isimlendirilebilmesi için onun Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretilerine, amellerine veya onaylanmalarına uygun olması gerekir. Değilse yani onun döneminde yapılabileceği halde yapılmayan, onun döneminde işaret edilebileceği halde işaret edilmeyen ve dolayısıyla dine dahil edilmeyen hiçbir şey bugünümüzde artık din ve ibadet diye insanlara telkin edilemez ve dinden bir kısım gibi kabul edilemez. Dolayısıyla bunun ismi ancak ve ancak mid'at olur. Yani dinde olmayan bir şey, dine sonradan sokulan bir şey ismini alır ve o kimseden bu iş kabul edilmez. Çünkü kabul şartı olarak ikinci şart bu işin şeriyata yani sünneti Rasulullah'a uygun olmasıdır. Peki ibadetlerde aslolan, olan ihlaslı olması yani ibadet edilen olarak Allah-u Teala'nın birlenmesi gerekir demiştik. Bu nasıl olacak? herkesin ibadetin tüm türleriyle ki bundan sonraki ses kayıtlarında inşallah bu ibadetin çeşitlerine gireceğiz. O zaman daha iyi anlaşılacak ama çok önemli bir cümle. İbadetin tüm türleriyle sadece ama sadece Allahu Teala'ya ibadet etmesi gerekir herkesin. Kişi ibadetin bir bölümünü bile olsa Allah azze ve celle'nin başkasına yapamaz. Ne Allah'a yakın kılınmış bir meleğe, ne Allah'ın gönderdiği bir resule. Ne de evliyaya veya başka birisine yapamaz. Aksine kişinin dinini ve ibadetini tümüyle Allah'a yöneltmesi sadece onun için yapması şarttır. Bunun içindir ki Kur'an-ı Kerim'de ilk gelen emir Bakara suresi 21. ayette gelmiştir. Ve bu ilk emir Allah subhanehu ve teala'ya ibadet etme hususuna olmuştur. Nitekim şöyle buyurmuştur Rabbimiz Tebarek ve Teala يَا اَيُّهَا النَّاسُ rabbi رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin. Umulur ki sakınırsınız. Evet. Buradaki o اُعْبُدُوا Rabbikum Rabbinize ibadet edin, kulluk edin ilk emirdir. Buna dikkat çekiyoruz. Nitekim gene Mü'minûn suresi 23. ayette geldiği gibi her nebi, her resul kavmine şunu emretmiştir. O Abdullah maleküm min Yani Allah'a ibadet edin ki onun dışında ondan başka bir ilah yoktur. O halde sadece Allahu Teala'ya ibadet etmek peygamberlerin davetinin esasıdır. Nitekim Allahu Teala'nın şu buyruğu da bunu göstermektedir. Enbiya suresi 25. ayette geldiği gibi وَمَا اَرْسَلْنَا min قَبْلِكَ mir رَسُولٍ illa إِلّٰى نُوْحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ la اِلَٰهَ illa ana فَعْبُدُونَ Yani buyurur ki Rabbimiz Teala Mealen Biz senden önce hangi Resulü göndermişsek Elbette ki ona Benden başka ilah yoktur Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir Yani her Resule Her Nebi'ye allah Teala mutlaka Benden başka ilah yoktur. Öyleyse sadece bana ibadet edin, kulluk edin diye vahyetmiştir. Ayet-i buna işaret ediyor Rabbimiz Tebarek ve Teala. Hatta Allah-u Teala'ya ibadet etmek, sadece ona ibadet etmek, Zariyat Suresi 56. ayette geldiği gibi, insanların ve cinnenin hepsinin yaratılış gayesidir. Başka bir gaye için yaratılmadık, sadece bunun için yaratıldık. Şöyle buyuruyor, Allah-u Teala, وَمَا أَخْلَقْتُ cinne. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler, kulluk etsinler diye yarattı. Lafızlar çok açık, emirler çok açık. Yaratış gayemizi Allahu Teala açıkça ortaya koymakta. Biz ibadet etmek için yaratıldık. Onun dışındaki tüm işler bunun altında gerçekleşmek zorunda ve ondan sonraki her iş bu yaratış gayemize uygun bu çerçevede olması gerekmekte. Öyleyse Bundan sonraki ses kayıtlarında da İnşallahü Teala tek tek işaret etmeye çalışacağımız gibi ibadet neviinden her ne varsa bu ibadetlerimizi biz önce Allahu Teala'nın rızası için sadece o maksatla yapacağız. İkinci olarak da Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine, temiz şeriatına uygun halde yapacağız ki bu ibadet bizden kabul edilsin ve bu işi yaparken de allah Teala ya ibadet edeceğiz, allah Teala için ibadet edeceğiz, ona yapılması gereken herhangi bir şeyi onun dışındaki mahluka asla yapmayacağız, yönlendirmeyeceğiz, yönel atmayacağız ve en önemlisi de ki ümmetin büyük sorunu Allah'a kulluğun terk edilmesidir. Namazın terk edilmesidir, orucun terk edilmesidir, büyük oranda zekatın terk edilmesidir, haccın maalesef sadece yaşlılara hasredilmesidir, yaşlıların hac şeklinde anlaşılmaktadır. Bunun dışındaki o bizim sevdiği ve razı olduğu her türlü iş ve amelin Allah'a yapılması ve emrettiklerini mutlaka yerine getirilmesi lazım. Ümmetin sorunu derdi bu. Müslümanım diyen, kendisini İslam dinine nispet eden ama ibadetleri terk eden, Allah Azze ve affediciliğine güvenerek ibadet terk eden, ona kulluğu ihmal eden, dünyevi hususları Allah'a ibadetten önceye alan, Allah'a kulluğu hep sonraya, kazaya veya yaşlılığa veya emekliliğe veya benzeri durumlara bırakan kimseler olup ümmet olarak bu halden süratle kurtulmamız gerekir. Bu ibadetleri yapma hususuna gevşekliğimizden kurtulmamız gerekir. Bu gafletten kurtulmamız gerekir ve ibadet edenler, gücü yetin ibadetleri yerine getirmeye çalışan kimseler isek de niyetimizi sağlam sahi tutmaya çalışmamız gerekir. Dilbimiz aslında ders selamı sünnetini öğrenmesine gayret etmemiz gerekir ki aksi takdirde bu ibadet bizden kabul edilmeyecektir. Allah muazı buyursun. Ya kabulü kabili. Estağfirullah el azim'i ve lekum vene sair <gülüyor> el nimetin. Subhanallahu ma la hamdik. hamduka ve la ilaha illa ente estağfiruka etûb ileyk. آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.